Ee, bu hafta öncelikle geçen hafta yayınladığımız söyleşinin üzerinden geçmek bunu yaparken de bu hafta işlemeyi planladığım konuları bu gövdenin de içine gömerek ele almak istiyorum. Efendim bildiğiniz gibi geçen hafta bir yerlin parfüm markasının e, Hunca'nın iş geliştirme müdürü e, Nisa Kalaonra Bey'le yaptığımız söyleşiyi yayınlamıştık. Kısa bir söyleşiydi 20 dakika kadar. Nisa Bey sağ olsun bize vakit ayırdı. E, bir marka sahibinin gözünden bizim tüketici olarak nasıl göründüğümüzü ayrıca parfümör veya burun dediğimiz koku yaratıcılarının e, şirketlerle olan ilişkilerinden söz etti. Ve genel olarak e, piyasa üzerine ve koku dünyası üzerine söyleşimiz devam etmişti şimdi efendim onun da belirttiği gibi koku sektörünün beyni değilse bile ruhu olan bir takım burunlar yani parfümörler zaman zaman koku üreten şirketler arasında muazzam rakamlarla transferle yaşıyorlar. Bunun neden olduğunu biraz sonra göreceğiz ama esas olarak şunu söyleyebilirim ki çünkü formüle ettikleri ve bizlerin satın aldığı bize de çok gerilerden gelen böyle bellek çıpalarını tetikleyerek hoş ve heyecanlı duygular uyandıran o minik cam şişelerdeki sıvıların asla sahipleri. Aslında onlar. Bu ekonomik ödülün karşılığını da maalesef sonsuza kadar perde arkasında kalarak ve susarak veriyorlar. Çünkü ortaya çıkmaları sektörün sağlığı açısından çok da sağlıklı değil. Şimdi efendim söyleşten iki noktaya dikkat çekerek açıklık getirmek istiyorum. Öncelikle ana akım parfümlere alternatif olarak ortaya çıkan niş parfümler konusunda geçen haftaki söyleşimizde küçük bir isimlendirme anlaşmazlığı yaşadık. Onu bir açıklığa kavuşturalım. Niso bahsettiği ve 50-70 bin dolar gibi fiyatlara satılan parfümler niş değil butik veya ısmarlama parfümler yani kişiye özel bir spoken dediğimiz tarz parfümler. Bu fiyat seviyesinde yer alan ve çok kısıtlı bir kullanıcıya hitap eden bu butik parfümler bizim programımızın tabi kapsamının dışında kalıyor. Peki niş parfüm ne demektir? Üretiminden hatta hayalde kurgulanmasından satışa kadar... E, parfümörün yani yaratan burnun kendisinin kontrolünde olan içeriğinde kullanılan moleküller ve bunların kullanım miktarları konusunda e, diğer ana akım parfümler kadar maliyet ve hatta kar endişesi taşımayan parfümlere niş parfümler diyoruz. Örnek vermek gerekirse maalesef ülkemizde çok fazla aşina olmadığımız isimler bunlar ama e, Anik Guttal mesela bir e, niş parfüm evi, Kız, kızı kızı e, Kamil devam ediyor buna. E, veya e, parfüm Montal var, Pierre Montal yine bir burun e, ve firma sahibi. Böyle küçük ölçekli parfüm evlerinin sahipleri aynı zamanda hem kokuları tasarlıyorlar hem de o parfümler tüketiciye ulaşana kadar geçen sürecin e, neredeyse Tek başına yöneticisi oluyorlar. Yani bu insanların şişenin üzerine koydukları imza gerçek bir anlam ifade edebiliyor. Oysa ana akım veya mass market parfüm markalarında durum böyle değil. Yani biraz daha karmaşık bir süreç söz konusu burada. Mesela kafamızdan bir örnek yaratalım isterseniz. Bu süreci daha böyle anlaşılabilir şekilde görmeye çalışalım. Tabi bu örnek hayali bir örnek olsun ama yani gerçeklere de benzeşmekten çok da uzak kalmasın. Efendim diyelim ki ben bir giysi tasarımcısıyım. Uluslararası ölçekte isim yapmış durumdayım. İşte ürünlerim çok yüksek fiyatlara, benim marka değerimi oluşturduğum için satıyor. Adım da diyelim ki benim Vedat Ozan değil, e, İranlıyım. Adım Harmani veya Serzacı değilim mesela. Yani bir benzerlik olsun diye. Evet de bunlar hayali isimler. Gerçekle hiçbir ilişkisi yok. E, ben bir, bir giyisi markası olarak ünlendirdiğim ismimden başka alanlarda da istifade etmek istiyorum. Bu sayede de hem karlarımı arttıracağım. Hem de ismimi daha yaygın hale getireceğim ki diğer ürünlerimin satışına da bunun katkısı olsun. Tabii öncelikle bu işle ilgili bir şirket kurmam gerekiyor. İşte Harmony Parfums veya Jersace Parfums gibi bir şirket kurmam gerekiyor. Daha sonra bu işten çok anlamadığım için bir danışmanlar grubu oluşturuyorum. Bu grup gidiyor piyasadaki parfümleri inceleyerek o an için geçerli olan trend ve eğilimleri saptıyorlar. Daha sonra bu trendler içinde hangisinin benim genel giysi tasarımlarının karakterine ve çizgime daha uygun düşeceğine karar veriyorlar ki hem giysilerim hem parfümlerindeki imzalar birbirleriyle tutarlı olsun. Aynı çizginin devamıymış gibi görünsünler. Daha sonra böyle bir ürünün perakende olarak kaça satılabileceğine karar veriyorlar. Bakın çok ilginç bu yani fiyattan geriye doğru geliyor burada işlem daha kokuyla ilgili hiçbir şeyden... Şu ana kadar bahsetmedik ki e, bu satış fiyatına karar veriyorlar ki aradaki işte ambalajdı, tanıtımdı, konsept oluşturma, karlar vesaire gibi e, bir takım unsurlar çıktığı zaman bize esas kokunun kaça mal olması gerektiği net bir şekilde görünsün. Yani farkındaysanız burada süreci e, kokudan hareket ederek fiyata ulaşan niş parfümlerin tersine fiyattan hareket ederek kokuya ulaşmak şeklinde işletiyoruz. Peki nasıl bir koku istediğim ve bunu kaça imal ettirmem gerektiği ortaya çıktı şimdi ne yapacağım ben yani Harmani veya Şerzace kokudan hiç mi hiç anlamam yani en basitinden bir kolonyayı bile yapmayı denemişliğim yoktur. Efendim bu noktada devreye Big Boys veya benim tabirimde Beş Büyükler diye isimlendirdiğim bir unsur veya parfüm sektörünün büyük bir katmanı giriyor. Bunlar dünyanın en büyük koku ve e, tat fabrikalarına verilen genel isim. Bunların tabii pek çok ülkede üretim merkezleri var, e, ürün toplama merkezleri var, satış şubeleri var, e, bünyelerinde yüzlerce burun yani parfümör çalıştırıyorlar. Ve bunlara beş büyük denmesinin sebebi aslında dünyada tabii pek çok ülkede ülkemizde de başarılı örnekler olmak üzere bu tip koku kimyasal üreten pek çok fabrika var ancak bu beş şirket. Bunların bu beş şirketin en ufağı bile bunların hepsinin toplamından daha yüksek bir ciroya sahip. Yani bunlar birer koku devi diyebiliriz. Ee, peki kim bu big boys veya beş büyük Har sırasıyla sayacağım. Har sırasıyla sayıyorum çünkü bunların aralarında da bu sene sen en büyüksün öbür sene ben en büyüğüm diye böyle itiş kakışlar çok fazla oluyor. Aslında böyle bir atak yapıp büyümeye geçen şirketler de genelde öbür şirketi başka bir şirketi satın alaraktan bu işlemi yapmış oluyorlar. Harf sırasıyla kısaca sayıyorum e, Firmeniş İsviçre menşeli, e, Jivo'dan gene İsviçre menşeli, e, International Flavors and Fra Fragrances IFF diye geçiyor kısaca Amerika Birleşik Devletleri menşeli, e, Simrise Almanya menşeli ve e, Takasago Japonya menşeli. İsmini herhalde daha önce büyük olasılık hiç duymadınız ama her gün mutlaka ve mutlaka bu koku devlerinin ürettiği ürünlerle bir şekilde temas ediyorsunuz. Hem parfüm hem flavor denen tat ürünleri yani işte o doğalı özdeş aramalar içeceklerde yiyeceklerde gördüğümüz hem işlevsel ürün kokuları yani deterjanlar işte yumuşatıcılar hem bakım ürünleri temizlik losyonları cilt bakım losyonları üretiyorlar. Aynı zamanda da bu üretimleri yapan daha küçük firmalara da bu üretimin yapılması için gerekli olan ham koku molekülünü de üretip satıyorlar. Yani piyasanın böyle suyunun başında duran 5 tane büyük firma. Aynı zamanda bunlar eğitim alanında da bir fonksiyonları var ki yani bugün birisi çıkıp da ben koku eğitimi almak istiyorum dese bu şirketlerin birinin bünyesine girip de akademilerinde eğitim görebilmekten başka bir şansı çok fazla yok birkaç istisna dışında e, bu okulları bitirenler de aynı şirketin bünyesi içinde sırasıyla işte çırak, asistan, parfümör usta parfümör çok çok büyük şansları varsa baş parfümör olmak gibi bir hiyerarşiyi de e, takip etmek zorundalar bunun istisnaları tabi var gerlen tarafından kurulmuş olan isipka diye bir enstitü var sonra devlete devredildi mesela burada bir fakülteyi bitirip e, kimya fakültesi Bitirip eğer girebiliyorsanız oraya da girebiliyorsunuz ve parfüm konusunda e, teorik ve pratik kendinizi yetiştirebiliyorsunuz. E, lafı çok dağıtmayalım ne demiştik? Bu koku devlerinde çalışan yüzlerce parfümör var demiştik. Harmoni veya şerzace istedikleri kokuyu bu e, devlere brief adında verilen brief adı verilen bir tanımlama notuyla e, gönderiyorlar. Bu brief aslında istenilen kokunun tarifi çok değişik şekillerde oluyor. Yani yazılı olabilir başka bir şekilde olabilir. Mesela ee, Givenchy parfüm firması bir fotoğraf veya resim grubunu bir brief olarak Verebilir ki vermiştir. Armani, Giorgio Armani, Acqua Di Gio için Sicilya'da evinin bulunduğu Pantelleria adasının havasının çağrışını talep edebilir. Veya daha da ilginçleşebilir. Mesela Dior, Jador'un briefini verirken bir stiletto kadar seksi, bir çift sandalet kadar da rahat bir koku istiyorum diyebilir. Bu kokuyu da Calis Berger isminde, Calis Becker isminde çok meşhur bir parfümör. O zaman Quest'eydi şimdi Givo'dan. Satın alınca Quest'i oraya geçti. E, Mülkimilyon dolarlık bir hit yaratabilmiştir sırf bu yer yaralan bu cümleden hareket ederek. E, bir başka brief örneği mesela benim Hermes'ten bildiğim var. E, dünya üzerinde er, bütün Ermes mağazalarının vitrin tasarımını Tunus asıllı bir Fransız hanım yapıyor. E, Hermes'in üst yöneticilerinden bir tanesi ki aynı zamanda Hermes ailesinin de şirketteki e, temsilcisi. Bu e, denize nazır yani lebiderya ve çiçeklerle dolu bir bahçe içinde yer alan evde kısa bir süre konuk oluyor. Ortamın kokusu yani o yerel çiçeklerin e, denizin böyle şeffaf ve temiz kokusuyla bir armona oluşturması muhteşem bir etki yaratıyor. Ve o yönetici yani demin dediğim gibi ailenin şirketteki temsilcisi olan Jean-Louis Duan Hermès... O yıl için planladıkları yeni parfümün lansmanında bu Tunus'taki evin bahçesindeki çiçekler arasında dolaşmanın kokusu olarak tanımlıyor brifte. Ve bu birif beş büyükten bazılarına gönderiliyor. Sonuçta zamanımızda yaşayan en büyük parfümörlerden biri olarak kabul edilen Jean-Claude Elena'nın çalışması veya numunesi Floral Aquatic dediğimiz yani çiçeksi ve sulu koku ailesi içinde tanımlanan ee, Unger'den Ön Mediterane diye kendinden sonra da bir seriyi başlatan parfüm ortaya çıkıyor. Gayet de başarılı oluyor. Ee, nereden nereye? Çünkü e, bir, e, birkaç gün e, Tunus'ta geçirmek e, ve bu bir seriyi başlatan parfümün e, başlangıcına yol açmak. Aynı zamanda farklı bir yanı daha var nereden nereye dememin. E, o zamanlar beş büyükten birinde uz, usta parfümler olarak çalışan Jean-Claude Elena. Bugün Hermes parfümlerinin baş parfümcüsü bu başarısından dolayı. Ee, sen orada çalışma biz ne istiyorsan kardeşim gel sana verelim artık sadece bizim için kokular tasarla e, demiş durumdalar bu çok sık rastlanan bir durum değil yani parfüm evlerinin çok çok fazla baş parfümcüsü olmuyor bunları dışarıda yaptırdıkları için benim bildiğim bir diğer örnek yerlende var tabi veya işte Chanel'de Jacques Poche diye Chanel kültürünün içinden gelmiş bir başka grup, e, bulun var. E, gene dağılıyoruz toparlayalım. E, briefimiz de hazır bir şekilde ve bunu 5 büyüğe veya 5 büyükten bazılarına e, gönderdik. Bir de süre verdik. Süre bitti. Numuneler hazırlandı. Ve ilk de koku değerlendirme toplantılarımız başlıyor. Tabii e, fiyatı en uygun ve kokusu da brifteki beklentimize en yakın olanlarını seçiyoruz. Bunlara bazı küçük düzeltmeler yapılmak için geri yolluyoruz. Bu geri yollama ve düzeltme yapma işlemi birkaç kere tekrar eden bir işlem olabiliyor. Çünkü tek kişi değil bu toplantıya katılan işveren konumundaki koku markasının sahipleri. Arada tartışmalar olabiliyor. Sonuçta bu gitme gelmeler sonucunda fiyat ve koku olarak en uygun sonuca ulaşan koku devi yarışı kazanıyor ve bizim işimizin sahibi oluyor. Tabii aslında bu değerlendirme toplantıları da başlı başına bir keyif ve ilginçler malzemesi e, kapalı kapıları ardında yapılıyor. E, bir sürü iktidar mücadeleleri var işte şirketin temsilcileri birbirlerine hafif ayak oyunları vesaire falan. E, bunlar çok fazla sansasyonel konular aynı zamanda bizim programımızın da çok fazla konusu değil. E, Kesin bu toplantılardan bir şey söyleyeyim ben size bizi ilgilendirebilecek. Bu toplantılarda kokular çeşitli şekillerde koklanarak denenebiliyorlar. Bunlardan tabii bir tanesi ya bileklerine ya ellerinin üstüne bu kokuyu muhakkak sürüyorlar. Ama bileklerinde veya tenlerinin herhangi bir yerinde ne kadar hoş durursa dursun kağıt üzerinde iyi kokmayan bir numune anında reddediliyor. İyi de yani biz parfümü tenimizde kullanmak için satın almıyoruz. Evet tenimizde kullanmak için satın alıyoruz ama o satın alma kararını maalesef e, gittiğimiz koku mağazalarında bir kağıda parfümü sıkarak e, böyle 15-20 saniye gibi bir süre içinde veriyoruz. Ve parfüm üreticilerinin de esas itibar ettikleri tabii bizim sat, e, satın alma anımız oluyor. E, tenimize sürdüğümüz kokunun tabi gerçek rengi bir süre sonra ortaya çıkıyor. Kağıttaki parfümle tenimizdeki parfüm maalesef her zaman farklıdır. Bunu hiçbir zaman lütfen e, unutmayalım. Ve e, firmalarda e, kağıtta satın aldığımızı bildikleri için kağıtta daha hoş kokan kokuyu her zaman için üretim açısından tercih ederler. Efendim koku bulundu. Fiyat da belli oldu. Üretim içinde işte şu kadar yıl şu kadar fiyattan diye bir anlaşma yapıldı. E peki bu işin formülü nerede? formül elbette marka sahibi olarak Harmani veya Şerzaca'da değil koku devinde kalıyor. Evet çünkü kokuyu yaratan onlar. Bildiğiniz meşhur parfüm markalarının hiçbirinde veya çoğunda bu formül maalesef bulunmamaktadır. Zaten bu parfümörlerin şirketler arasında çok yüksek rakamlara el değiştirmesinin transfer yapmasının parfümörlerin çok büyük rakamlara sebeplerinden bir tanesi de Budur. Şimdi e, dağıtım anlaşması aşamasında efendim biz dilersek e, kokunun bu haliyle isim hakkının tamamını ya sabit bir fiyata ya satıştan bir yüzde karşılığında veya e, kurulan şirketin minik bir hissesini kendimizde tutmak karşılığında bu işi çok iyi bilen daha doğrusu bütün işi bunu yapmak olan dev marka pazarlamacısı şirketlere devredebiliriz. E, böyle şirketler var biz varlığından çok haberdar değiliz ama böyle çok büyük şirketler var bir örnek vermem gerekirse mesela Chanel parfümlerinin sadece %10'u. Hatta Coco Chanel'in sağlığında bile sadece %10'u Chanel'in elindeydi. %90'ı böyle bir pazarlama şirketinin bünyesinde bulunmaktaydı. Ee, geldiğimiz durum ne? Ee, siz gidiyorsunuz Şerzace veya işte ne bileyim Harmani diye bir parfüm satın alıyorsunuz. Ama aslında kokunun ne Harmani ne Şerzace ile baştan sona hiçbir ilgisi yok. Ee, ileride bu programda inşallah size hangi markaların, ve hatta daha ilginç olarak da hangi rakip markaların aslında markayla ilgisi olmayan hangi multimilyar dolarlık pazarlama şirketinin kontrolü olduğunu da eğer ilginizi çekerse açıklamaya çalışacağım. E, tabii aslında bu bir tek koku sektöründe değil her şeyde aşağı yukarı böyle. Giysilerde de bir sürü tasarımcı imzası görüyoruz ama e, onlar e, daha farklı kişiler tarafından üretilebiliyor. E, bu iş sistemin işleyişi böyle çok fazla huzurunuz kaçmasın. Ben sadece işin arka yüzünü bilin diye bunları anlatıyorum. Efendim buralara nereden geldik? E, Niso Bey'le geçen hafta yaptığımız söyleşiden bahsediyordum. E, o söyleşte Niso Bey çok önemli bir cümle daha sahip. E, Etti. Ee, az önce anlattığım gibi e, marka parfüm üretim süreciyle de bir sebep-sonuç ilişkisine bağlanan bir cümle ve şöyleydi yanlış hatırlamıyorsam e, bir markayla ilişki kurabilmenin en kolay yolu parfüm satın almaktır. Şimdi bugün anlattıklarım bağlamında e, açıklamaya çalışırsam Harmani veya Zerşarj'e, Tek bir parça giysi veya aksesuar almaya bizim mali gücümüz yetmeyebilir. Gayet doğal çünkü bu ürünler çok çok pahalı. Ama görece daha uygun bir fiyata onun imzasını taşıyan bir kokuyu satın alabiliriz. Ve işte ne bileyim ben Harmani kullanıyorum diyebiliriz. Aslında Harmani'nin kokusundan başka bir şeyini de kullanamıyoruzdur. Bu yolla da hem kendimizi o markayla birleşik hissedip tatmin olur ve mutlu oluruz. Hem de sistemin bize dayattığı o sürekli yetersizlik ve tatminsizlik halinden Yine onun öngördüğü sürekli tüketim süreci çözümüyle geçici olarak kurtulabiliriz. Buradan sonra tabii e, daha söylenecek çok şey var ama koku programının biraz da kapsamının dışına çıkabilir. E, bu bölümün sonunda size az önce bahsettiğim o e, Big Boys 5 büyük koku devinin ürettiği ve bizim sadece markalarıyla tanıdığımız bazı parfümlerin isimlerini vermek istiyorum. Gene şirketlere harf sırasıyla gideceğim. hemen firmenin İş işin ürettiği e, parfümler mesela Calvin Klein Summer, Dior Midnight Poison Estee Lauder Pleasures Armani Diamond, Kenzo Amur, Gucci e, Flora, Valentino V, Roberto Cavalli Serpentin, e, Sarah Jessica Parker'ın Koveti. E, bu kokular Firmenich tarafından formüle edilmiş ve üretilmiş kokular. Jivodan'a geçiyorum. Davidoff Adventure, e, Givenchy Pineo, Gucci Om, Ninarichi Lardotan, e, Prada İnfüzyon değiliz. Ee, bu yeni çıkan ve böyle bize doğalmış gibi bir hava veren isme sahip olan bir koku. Tom Ford'un Black Orchid, Tom Ford'un yine White Pachulis'i. Ee, International Flavors and Fragrances'a geçiyorum IFF'e. Calvin Klein Ophoria. Burada dikkatinizi çektim mi? Birinci sırada saydığım Firmeniş Calvin Klein'in Summer'ını yapmıştı. Üçüncü sırada saydığım IFF Calvin Klein'in Ophoria'sını yaptı. Aynı marka hangisinde koku ve fiyat daha uygunsa... Ee, Fason olarak yaptırıyor diyemiyorum. Çünkü formülü de yapan hazırladığı için iş oraya kalmış oluyor. AFF için devam ediyorum. Mark Jacobs'ın yine kendi isimli Mark Jacobs isimli kokusu. Calvin Klein'in CK Into You, Versace'nin Versace'si, Tom Ford'un yine Black Velvet'i Sarah Jessica Parker'ın Victor Rolfe'in Flower Bomb'u, Trezor'un Lancome'u. Ee, biraz daha küçük ölçekte yer alan bir firma Simrise Alman firması demin saydığım gibi. selin ee, Dion'un şiki, e, Givenchy'nin Play Intense'i bu bir erkek kokusu böyle işte MP3 Play'e e benzeyen bir şişesi var. Gerla'nın Lens'ten Maji'yi, Carla e, Geffert'i e, ve e, Black Access for Her. Takasago kaldı Japon firması. E, ondan da birkaç örnek vereyim. Christian Lacroix. Selafet, Jean-Paul Gaultier'in Madame'ı, Narciso Rodriguez'in For Him'i vesaire, vesaire böyle çok fazla koku var. Bunlar çok kısıtlı örnekler size verebildiğim. Çünkü bu iş aslında çok fazla da açık edilen bir iş değil. Çünkü markaların tüketicinin gözünde yarattığı o sihirli havayı bozmak ne markaların işine geliyor, ne bu üreticilerin işine geliyor, ne pazardamacıların işine geliyor. Süremizin azaldığını görüyorum ve Ambere. Geçiyorum Bir baz notası olarak Amber'in e, tanıtımını yapmak istiyorum. Efendim Amber veya doğru söylenişiyle Amber Gri yani Gri Amber e, sperm whale denilen ve bizim kaşalot veya ispermeçet balinası diye tercüme ettiğimiz bir balinadan e, kaynaklanan bir koku. E, bu balina aynı zamanda e, küçüklüğümüzde okuduğumuz o Moby Dick'teki Kaptan Ahab'ın da belalısı olarak hatırladığımız hayvan.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 Bu kütleler oksidasyon ve fotodegradasyon ile yapısal değişikliğe uğruyorlar bu renk durumundan dolayı böyle mumlu kıtır bir yapıya ulaşıyorlar böyle nefis bir kokusu vardır gerçekten e, denizimsi de diyebilirsiniz balzamik de diyebilirsiniz hatta böyle kütleyi elinizle okşasanız sinen koku günlerce elinizde e, kalabilir e, seyrek bulunur ve aynı zamanda bir takım yasal karmaşalar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 çok az bulunmaya başlıyor. Tabii fiyatı çok artıyor. Onun için laboratuvar ortamında her zaman olduğu gibi çözüm sentetik olarak e, bunun kokunun çok benzerini üretmek olarak tercih ediliyor. Ve parfüm endüstü tarafından da çoğu zaman bu kullanılıyor. E, ticari adıyla bir örnek vermek gerekirse mesela ambroxan diye bir sentetik molekül var. Amber molekülü gibidir. Doğalı pahalı dedim. Yani 2006 rakamlarını söyleyeyim size gramı 10 dolar mertebesindedir bunun. E, parfüm için çok çok yüksek bir e, maliyet. Parfümlerde hem baz notu olarak e, hem de fiksatör olarak yani sabitleyici olarak kullanılır ve çok yaygındır kullanımı. Birkaç örnek parfüm sayayım size. Aramis, işte Burberry Brit Weekend, Bulgari Black, Kaşerel Anes Anes, e, Calvin Klein Euphoria, Chanel Chance, Clinique Happy David Cool Water, Christian Dior Dune ve O Savaş, Dolce Gabbana One, Armani Mania, Issey Miyake, Lodo Issey, Kenzo Air, Lancome Hypnos, Prada Prada ve Thierry Magler, Alien bu amberin baz notu olarak kullanıldığı parfümlerden bazıları. Ee, Amber'le ilgili bölümü de böyle hızlı bir şekilde tamamlamış oldum. Ee, efendim, dinleyicilerimizden gelen bazı e, iletiler var. Bunlardan bir tanesi ilginç. Bunu size de kısaca duyurmak istiyorum. Doçant Doktor Alper Çolak'tan geliyor. Efendim, 20 senelik bir çalışmanın ürünü olarak Türkiye Orkideleri isimli bir kitap hazırlamış Alper Bey. E, tamamen renkli 848 sayfa fotoğraflarla e, bezenmiş bir e, yüksek kalitede bir kitap. Rota yayınları tarafından çıkartılıyor. E, kitapta en dikkat çekici özellik arka kapak yazısından e, senede Türkiye'de 120 milyon orkide yumrusu toplanıyor ve 120 milyon Orkide çiçeğinin kökü kurutuluyor bu ne demek orkideyi biz tüketici olarak nasıl tüketiriz yani çiçeğini almadığınıza göre efendim her salep içtiğinizde veya kaymaklı dondurma yediğinizde siz de bu 120 milyon tüketilen orkidenin bir parçasına katkıda bulunuyorsunuz bunları yeme diyemeyeceğimize göre bari sonuna kadar yiyin de o kıyam bir işe yaramış olsun. Kitap henüz piyasaya çıkmış durumda değil ancak piyasaya çıkmadan önce de yarı fiyatına e, sipariş verip rezervasyon yapmak mümkün. E, Alper Bey'in e-mail adresini veriyorum ben alpere.istambul.edu.tr bu adrese yazarak kitapla ilgili sipariş veya bilgi talebinde bulunabilirsiniz. Evet bir programın daha e, sonuna geldik gibi e, lütfen soru öneri ve eleştirilerinizi koku programı et yahoo.com e-posta e adresimize göndermeyi ihmal etmeyin. E, unutmayın ki bu program sizinle beraber var ve sizden besleniyor. Bunun bir örneğini zaten inşallah haftaya göreceğiz. E, bir dinleyicimizi Sayın Özcan Geçeri e, bir dinleyicimiz. Koku molekülüyle ilgili özel ilgisinden dolayı benimle temas etmişti. Bu koku molekülü yani frankincense dediğimiz veya günlük ağacı diye geçen koku molekülüyle ilgili Özcan Bey'in araştırmalarını ve hikayelerini dinlemeye çalışacağız. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın. Haftaya tekrar buluşana dek sevgilerimle. Koku.